Benim eşim çalışmıyor. Katılım bankasında 80 bin TL kadar parası var. Biz 7 yıldır hacca yazılmıştık ama 7 yıldır hac çıkmıyor. Eşim zekatını verirken ihtiyaçlarımızı hesapladığı zaman haç parasını da ihtiyaçlarımıza dahil ediyor. Bu olur mu demiş hocam? Buyurun. Yani bir kişinin maaşı yoksa buna dikkat edelim isterseniz. Ee, dikkat çekmek için bunu söylüyorum. Yoksa bilinmeyen bir şey değil ama dikkat etmek lazım. Ee, şimdi çalışan maaşlı bir adam var. Hı hı. Efendim katılım bankasında da 80 bin lirası var. Hı hı. Maaşla bu zat elektrik, su vs. çoluk çocuğun masrafını karşılıyordur. Hı hı. O tür ihtiyaçları maaşla karşıladığı için zekat verirken 80 binin 40 birini zekat olarak verecek. Bak bu birincisi, evet. hı hı. maaşlı olan kişi için dedim. Evet. E, o masrafları karşılayabiliyorsa bu maaşla. Hı hı hı. Ancak şu kadarını karşıladı da çocuğun diyelim yurt parası, okul parası falan var onu karşılayamıyorsa, hı hı. onun bir yıllık giderini o paradan düşecek. Bu bir. Bir de parası var ama maaşı yok. Hiç başka geliri yok. Bu kişi kiracı ise bir yıllık kirasını düşecek. Bir yıllık yeme içmesini, yiyecek masraflarını düşecek. Elektrik su parasını, gaz parasını yani bir ev için lazım olan şeyi bir yıllığını düşecek. Ne kadar tuttu diyelim? Mesela 40 bin TL. Bir yıllık gideriniz olarak evet. ortaya çıkmışsa sizin zekat vereceğiniz miktar 40.000 TL'dir. Bundan haç parasını düşemezsiniz. Çünkü haç çıkarsa gidersiniz. Hmm. Çıkmazsa zaten olacak bir şey yok. Dolayısıyla haç parasını çıkmak yok. Efendim, hanımefendiye mesela mehir verecektiniz, henüz vermediniz, ileride vereceksiniz. Hı hı. Bu tür şeyleri çıkamazsınız. Bu daha sonra. Bu beyefendi 40 bin liralık yıllık masrafını kiradır, yiyecek, içecek, çocukların okul parası, elektrik, su, gaz. Ama kim için dedik? Maaşı yok, hiçbir geliri yok dedik. Onu çıktıktan sonra kalanın... Ee, eğer zekat verilebilecek meblağ ise hı hı. onun kırkta birini zekat olarak verecek. Ee, ama bu onları düştükten sonra eldeki miktar 80,18 gram altından yahut onun değerinden aşağı düşerse zaten zekatla mükellef değil. Ne? Vermek için bu miktarın nisabın üzerine çıkması lazım. Çıkarsa kırkta birini zekat olarak verecek. Demek hocam ilk başta ihtiyaçları düşeceğiz değil mi hocam? Teşekkür i̇htiyaç edeceğim. yani zaruri ihtiyaç evet. dediğimiz şeyler çıkılacak. Yoksa e, hacca gidecekmiş bekliyor kurağı da. bu ne hı hı. zaman çıkacağı da yani. belli değil. Yani. Dua etsin 8 yıldır bekliyor bilemem ne zaman çıkacak belki 3-5 sene. Belki hiç Sonra da çıkabilir.